Şam efendim Şam efendim Türk radyodur <Gülüyor> Türk radyodur Türk Ömer Pekin'le murafe Avcıları ile murafe avcılığı ile Ömer Pekin ve Muafi Avcıları Değerli dinleyenler ve de dinlemeyenler, sayın dinlese de anlamayanlar, pek sayın, sayın saygıdeğer, saygıya değer verenler... Bire bir de çok iyi rakip geçenler, beraberken iyi görünüp ayrıldıktan sonra birbirinin arkasından atıp tutanlar, veresiye verenler, peşin satanlar. Perişan efem hurafe hoş hoşgeldiniz. Bugün her zamanki gibi halk arasında çok yaygın olan fakat aslının astarının belli olmadığı asla ispatlanamayan ve yüzyıllardan bugüne intikal eden bir hurafeyi aydınlatmaya çalışacağız. Ve bugünkü hurafemiz bir meslekle ilgili, berber mesleğiyle ilgili. Bir berber bir berbere, bre berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım der mi? Dese bile bu durum sadece berberler için mi geçerli yoksa bir terzi bir terziye gel beraber terzi dükkanı açalım diyemez mi? Örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Ama her zamanki gibi söz yine halkta. Ömer pekinli hurafi avcıları. Hurafi avcıları. Hurafi avcıları. Hurafi Eee... Bir berber bir berbere, bire berber gel beraber, bir berber dükken açalım der mi? Valla bence dal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar, kartal saklar demesi lazım ama bunu diyecek berber nedir de? <gülüyor> beyefendi, beyefendi siz bir şey sormak istiyorum. Ee, buyurun, buyurun. Bir berber bir berbere, bire berber gel beraber dükkanı açalım der mi? Niye böyle gerizekalca bir şey dessin ki? Adam gibi gel oğlum ortak bir berber dükkanı açalım. Der olur, biter diye. Ee, <gülüyor> e, e, evet, dinleyenler e, gördüğünüz e, üzere halkımızın e, konu hakkındaki görüşleri oldukça karışık. E, biz hattan uzaklaşıyor ve çalışmalarımıza bilimsel bir kimlik kazandırmaya yöneliyoruz. Huraf avuçları gücü etkisinde. <gülüyor> Evet dinleyenler, şu anda İstanbul Aksaray'da bir kahvedeyiz. İki berberimiz karşı karşıya oturuyorlar. İkisi de ortak bir berber dükkanı açmaya kararlı. Beyler, ortak berber dükkanı açmaya kararlı mısınız? Allah izin verirse açacağız. İnşallah. Ee, sizi tanıyabilir miyiz beyefendi? Benim adım Nuri, berberim. Evet, e, beyefendi siz? Benim de çağızım. Erzurumluyum gelmiş ama burada hiç diyelim ki bu kardeşten bir berber açar. İnşallah, çok güzel. Ee, evet. Bakalım e, berberlerimiz e, bire berber gel beraber berber dükkanı açalım e, diyebilecekler mi böyle bir ortak ortaklık mümkün mü e, başlayın arkadaşlar. E, bire barbar diyelim çiçel beraber bir barbarlık yapak. Yok olmadı. <gülüyor> e, e, bire berber gel beraber bir... E, Birden bire birdir bir, bir oyun Gelin çiçek denelim, Olmadı denelim. olmadı ya beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Siz deneyin beyefendi, buyurun Erzurumlu Berber de, abimiz. Denirem den den den dur hele. Ula bire berber, bir derbedere birden der der der bire hep o beraber ben deyirem ki... ...birbirimize karşı çok iyi bir tükan açak. Olmadı Uzun beyefendi, ol yani. olmadı. Siz bir buyurun siz ee, yap. E bire bir bir Barbaros, gel beraber... ...berber, beraber, araba işine gire... Ara ya ara, ya beyefendi dur, ne bak, arabası bak, bak, evet dinleyenler... Dur dur dur dur bak. Ee, bire, bire, bire, bire biber celiç, gel beraber biber dolması yiyak. <gülüyor> ne biberi ya bak. Ya, bire e, beraber gel bir dakika. Bire berber bir, gel, berber ber, gel, biraderle gel, berberle gel. Öyle olmuyor oğlum, sen, sen de dükkan açan da Gördüğünüz gibi değerli dinleyenler, biz gördüğünüz gibi dinleyenler, bu fikrin ya, şey imkansız ya. olduğunu ulan, gösteriyor. Ya, ber, ber, iki berber beraber bir berber dükkanı açalım, fikrini dile bile getiremiyorlar. Adam makas diyor, maças diyor ya. Dolayısıyla bu sözünde tarihte imkanı evet. Ya bırakın bir berber diyemedi birer berber. Ben diyorum. Ömer Pekinle hurafe alıcıları. Pekinle hurafe alıcıları. Pekinle hurafe alıcıları. Firsan ofer şunlara Firsan çift merkez yalnız ya Dünya Radyosu'nun oynayanlar Ben Ömer Pekin, Fırat Paşa Yiğit, Ahmet, Boskuz, Fatma Nur, Muslu, Teknik yapım Ben Ömer Pekin. Ahh dinleyin dinleyiciler. Yazan Burak Tarık Ömer Pekin. Berişan FM Berişan FM. Türkiye Radyo'da Türkye Radyo'da